Allah korkusu şu demek, devletin malını bir adama teslim ettiler ve üzerinde hiçbir kontroldu yok, istediği kadar çalabilir. Allah'ın celalini düşünürse oradan hiçbir şey alamaz o. Şimdi getirdiler bir zatı, devletin hazinesi üzerine koydular. Allah korkusu varsa onda çalamaz bir şey. Kimse de görmezse gene alamaz. Çünkü Allah bana bunu sorar der, milletin hakkını benden soracak diyecek. Ama bu korku Allah bana azap eder, Allah bana musibet verir. Yahut da Cenab-ı Hakk'ın gelir gelir bir kontrol ederler, beni içeri tıkarlar diye, yani bu korku kalınlığında oldu yapmaz. Şey. Ama böyle olmazsa, alabilir, sizi kadar alabilir. Çünkü insanları taala koyan iki kuvvettir. O kemale ermiş insan müstesnadır. Umay olarak beşerli iki korku. Birisi Allah korkulu, biri kanun korkusudur. Kanun korkusu mahdüttür, ya yakalanır, ya yakalanmaz, ya görürler, ya görmezler. Ama Allah korkusu, ister halk görsün, ister görmesin, hakkın kendini gördüğünü görünce, bilince yapabilir mi o fenalığı?